Elhamdülillâh elnezi hedâna alihâdâ ve mâ kûnnâ l'nehtediyel evlâ hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve a'tisâmi illâ billâh leqad zîâ et Resûl-ü Rabbinâ bilhak sallu alâ Resûl-ü Muhammed Allah'u salli aleyhi ve sellem sallu ala. tabi bi kulûbina Muhammed salli aleyhi Allahue ala Muhammed Allah ala şefii'i ala alihi ve sahbihi A'ud billahi şemi'i vel alimi min eşşeytani'r recim Rabbi a'udü bike min mevazati eşşeyatin ve a'udü bike rabbi en İnna Şeytan alaikum adıbu, fettakidu adıwa. İnna ma yedeu min aṣḥāb al-saʿir. Sırrı Allahu Allah manfağına bil Qur'an l-azîm. Barak tanâvim. Alhamdulillah Rabbil alam. Estağfurullah ala Hasunzukum bil hayyil kayyumel lazı ile mütebada. Ve defa'atunkum şerrü ila haule ve e la kuvvete illa billahil aliyil Bu mübarek kardeşler. Mübarek cuma gecesinde Rabbimiz fazlu keremiyle bizleri bunlara katılmaya muvaffak ediyor. Engelleri bertaraf ederek bizlere yardım ederek elimizi ayağımızı çalıştırarak bütün imkanlarımızı kullandırarak Rabbimiz bizi burada topluyor. Allah'ımız fazl-ı keremiyle cemaatimizi daim eylesin. Amin. Sohbetlerimizi Kaim eylesin. Amin. Amin. Ayrılmaktan, kaymaktan, caymaktan, şüphelenmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah'ım sağlık, sıhhat, afiyet lütfederek Bakış Ölünceye kadar hizmetlerimizi Daim eylesin Sizler Bu cemaatin Sohbetlerin vesilesi Oluyorsunuz Vesilenin hakkı vardır Sizler toplanmasanız Bu kelamlar Kelimeler ilham olmaz bize Söylettirilmez Onun için sizlerin Cemaatin oluşmasında Tesiriniz vardır dâhiliniz vardır allah Teala sizleri de hayırla mükafatlandırsın amin. Ve ahirette bu Cemaatlerin bereketini sizlere Göstersin amin Şimdi efendim 15. farz Dersimiz Daha epey bir dersimiz var Her hafta birini yapalım inşallah Bunlar Allah'ın bize farzlarıdır Ve bu farzlar 24 saatte geçerlidir yani Ramazan gibi senede bir ay değil. Bu farzlar her gün her an mükellef olduğumuz farzlardır. E tabi Ramazan oruç farzı o senede bir kere bazıları hac ömürde bir kere. Ama şimdi burada okuduğumuz bu farz daima muhatap olduğumuz bir farzdır. 15.ye gelmişiz. O da nedir? 54 farzın On şeytana düşmanlıktır. Şeytana düşman olmayı Rabbim bize ne yapmış? Farz etmiş. Şeytan nasıl bir şey? Devamlı bizimle beraber olan bir şey. Uyumak da yok ya. Onun için Efendi babamız Hacı Ali Adler, Efendi Hazretleri Kardeş Allah aleyhi ve sorar. Şeytan uyur mu? Yani insanlar tabii sohbette biraz Efendi babamızın huzurunda herkes şey yapamaz. Tutunamaz yani cevap veremez. Heybeti var çok. Azameti var. Yani bir büyüklük hissine kapılıyor insan korkuyor. Anlatanlar öyle anlatıyor. Ondan sonra işte çocuklarına mama götürmek için çalışır mı diye sorardı. Onun tabirleri bu. Yine herkes ne, nasıl bir soru nasıl bir cevap ne <gülüyor> durur, tarla kazar mı falan dükkan çalıştırır mı yani ne manası var acaba bu sorular herkes sustuğu vakitte de derdi evladım böyle bir şeyler yapsa biz de biraz rahat nefes alırdık madem ki her dakika bundan uğraşıyoruz sıralı vesvese veriyor bize sıralı karıştırıyor bizi Anlasanız ki bunun hiçbir işi yok onun için Haseni Basri Hazretleri'ne bir adam aynı soruyu sormuş. Ena mı iblis? İblis uyur mu diye. O da tebessüm buyurmuş yani hafif gülmüş sonra Levna me levecna rahatah. Uysaydı biz de rahat ederdik. Efendim babanın sözüne uydu bak. Uysaydı biz de biraz rahat ederdik. Demek ki hiç rahat edemiyoruz. Biz uyurken de o uyumuyor. Rüya'da geliyor, onu kamyonu devirtiyor. Ondan sonra uğraştadır. Efendim, şimdi yine neyse her tarafta sıcak su var. Evvelce zor idi. Çok zor. Bir de gidersin misafirliğe. Misafirlikte gelir başına. Ondan sonra adama duşa gireyim diyemezsin. Allah Allah. Herkes evliya mı kidesin sana ki sıcak su var? Adamın keşfe açık mıydı? Medine-i e, Muhammed Muhammed'in Zekeriyel Bukhari Hazretleri var. Zekeriyye Efendi derlerdi ona da. Muhammed Muhammedin ya, Bir büyük kutup. Evliya Allah'ın reislerinden. Bizim efendi hazirlerimizi çok severdi. Efendi hazirlerimiz onun yanında kalırdı. Ben de 83 senesinde, 81'de gittim efendi hazretlerine hacca. Sonra çok ömreye eves ettim. Haçta kalabalıktan pek bir şey göremez. kabe bile yanaşamıyorsun. Sonra 83 senesinde ömreye gideyim dedim. Hazreti, tek başına nasıl yapacaksın nasıl edeceksin sensin toy dedin ne kasaba olur ne köy dedi bana yani kaç yaşındaymıştı? On, 83'te 17 falan mı oluyor 17 18 oluyor peki ondan sonra dedim işte efendim çok heves ettim şudur budur Ay git bari falan birkaç talebelerle beni uçakta buluşturdular rahmetli Şadoğlu'nun talebeleri vardı onların evlerine koydum bavulu Gittim. Sonra medne 40 gün kadar kaldım. Sonra Medne-i Münevri'ye geldim. Zekeriye Efendi Hazretleri e, kendi yerinde kalıyor. Hac zamanı gittim. Oralar giren çıkan ulema, evliya çok idi. Hamrede kimse yok. E, o zaman. Şimdi her, her zaman var maşallah. Ondan sonra git. Yanında kaldım. Böyle omuz omuza yattık. 10 gece kadar. Yan yana. Küçük bir yer. O zaten geniş odaları var ama orada kalmıyor. Küçük yerde kalıyorum. O sıralı okuyun bari. Uyanıyorum biraz bakıyorum okuyor okuyor okuyor. Biraz uyuyorum uyuyorum uyanıyorum bakıyorum. Öyle zaten uzanıyor uzanıyor. Okuyor okuyor okuyor. Ne zaman uyuyor bilmiyorum. Ondan sonra bana da kusur icabetti. etti. icabeti Şimdi ya kocaman evliya. Var o zaman yetmiş çeksen yaşına vardı. Yani şimdi suda kırk vakit yapıyorum bile. Bir vakit gitse kırkım da bozulacak sabah namazı camide gideceğim. Ravza'ya falan. Hiç daha bir şey demedi böyle kalktım. Hemen dedi ki orada sıcak su var dedi. Ay işte öyle herkes evliya mı? <gülüyor> Ondan sonra onun için onda şey var. Sonra folmürünü öğrendim onu. Vessemay ve't-Tarik okuyorsun. Aûzü e besmele ve Vessemay ve't-Tarik. Tenj'u inne kadir. Allah onu geri, suyu geri döndürmeye kadirdir diyor o ayette. Yani suyu geri döndürmek manasına değil de ahirete geri döndürmek. Ama orada mana döndürmeye kadir diyor lügatta. Yani. O şekilde onu okursan bir de kalbin üzerine Arapça Ömer yazacaksın. Ya Ömer. Hazreti Ömer'den kaçardı. isminden de kaçar. Sadece Ömer yazsan hiçbir şey musallat olamaz uykuda. Çok denedim bunu ben. Ondan sonra e benim daha Allah'ın izniyle başıma gelmedi. Yazıyordum ve okuyordum. Ondan sonra ya Ömer diye veya sade Ömer de olur Arapça. Yazdığım vakitte şey parmağınla yani yazı değil. Böylece ne yazıyorsun? O kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bu. Ya Ömer. Mahleke ek şeytan. Fi fec illa selaka Sen ne adamsın dedi. Ya. Bayram günü e, kadınlar, kızlar def çalıyorlar bayram diye. Efendim yatıyordur da o da dinliyor. Bayram bayram olduğu için. Düğünde izin var, bayramda izin var. Çıngıraksız. Hazreti Ömer'i görünce oturdular deflerin üstüne, kırdılar defleri korkudan. <gülüyor> Efendim dedi ya Ömer ne adamsın. Dedi. Şeytan seni dedi hangi yolda görse yolunu değiştirir başka yola gider. Yani biraz şeytan işi demeye de geliyor bu iş ama tabii haram olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinlemez. fade dedi Herkesin bayramı var. Bugün de bizim bayramımızdır yani. Millete çok ilişme dedi. <gülüyor> Hazreti Ömer Efendimiz'e. Böyle. Böyle bir düşman uykuda da ondan rahatlık yok. Hani biz uyunca o da uyusa uykuda kurtulursun. Uykuda da ne karışık şeyler gösteriyor Korkutmalar yapar Adamı bunaltır Cin de Şeytan el Şeytanın aslı cinlerden olduğu için O işleri de var Allah şerinden muhafaza Şimdi şeytana düşmanlık Etmek neymiş Farzmış Biz yapıyor muyuz Epey bir samimiyetimiz var Aramız iyi bu iş değil mi? Ya Kavamıza keyif sokuyor Biz de o keyifle beraber tam gaz gidiyoruz Şu diziyi seyret Şu filmi seyret Şunu seyret bunu izle Yazık oluyor bize ya Yazık oluyor bize Ömür bitiyor Ben Allah için seviyorum sizi Doğruyu söylüyorum size Yani biz ilme bakalım Bu ilimden ayrılmayalım Kitap okuyalım çok Derdimize çare arayalım ya. Bizim dünya kadar derdimiz var. Düşmanımız var. En büyüğü de kim? Şeytan. şeytan. Bir de tabii nefis de var. O da şeytanı şeytan yapan bir bela. O da başka bir bela. Rabbim ne buyurdu? İnneşşeytanelekum <gülüyor> adûn. Şeytan sizin için amansız düşmanları. Baba düşmanıları. Adem Aleyhisselam'ın düşmanları. Ha hocaya de oraya okudu değil mi? He? Yatsıda ne okudu? Yatsı ne okudu tam bu arada? Yatsın altı sayfa okuma koş. Oradaki şeytanla ilgili yeri okudu. Halbuki biz ona demedik ki burayı oku. Onun bizden haberi yok, biz ondan haber Ne okudu orada? Söylediğimle: Elem ahediley Ya beni Adem. El teabudu şeytan. Yarın ahirette Rabbim ne buyuracak? Şimdiden duyuruyor. Böyle diyeceğim ahirette. Ama ben böyle diye sorduğum zaman bir cevap veremeyeceksiniz. İşiniz bitmiş olacak. Hüccetiniz kesilmiş olacak. Onun için şimdiden cevabınızı hazırlayın. Ama ahirette böyle diyeceğim size. Ey oğulları ben size vasiyet etmemiş miydim? Tembih etmemiş miydim? Size, sizi uyarmamış mıydım? Ne diye? la te'abidus şeytan. Şeytana tapmayın. Ne demek şeytana tapmayın? Şimdi puta tapan kime tapıyor? Şeytan tapıyor. Fareye tapan şeytan tapıyor. İneye tapan şeytana tapıyor. Haça tapan şeytana tapıyor. Bütün batıl dinleri kurduran kimdir? Şeytan. Aslında o putçuluk nereden çıktı? Geçmiş peygamberlerin heykellerini yaparlardı. O, o dinde serbest. İslam'da bu heykel yasak oldu. İslam'dan önce heykel neydi? Serbestti. Süleyman Aleyhisselam cinlere ne yaptırıyordu? يَعْمَلُونَ لَوْ مَا <يَشَاءً> Ne istiyorsa cinler onun için yapıyorlardı. Zor işler. مِنْ مَحَارِيْبَ Mihraplar. Böyle büyük büyük. ve لَهُ Heykeller. Yaptırıyordu Süleyman Aleyhisselam. وَجِفَانِنْ كَلْ Cevap. Koca kazanlar. Yani... İçine kaç kişi girer? Öyle kazanlar. Süleyman Aleyhisselam bütün milleti yediriyor, uçuruyor. Ve kudurir rasiyat. Efendim, da gibi kazanlar, küpler, sahanlar böyle yaptırıyor. Heykelde o zaman müsaade vardı. Şimdi bir, al bir peygamber veya bir alim, bir veli vefat ettiği zaman... Onun mezarının yanına heykelini yaparlardı. Hangi şekilde? Kıyamda duruyor namazda mesela. Heykel öyle yaparlardı. Veya rükuda. Bir heykel yaparlardı rükuda. Bir heykel yaparlar secdede. Mesela heykel yaparlar böyle murakabede. Huzur üzere duruyor. Tefekkür. Bunlar niye yaparlardı? Sonraki ümmetler o heykelleri görüp de tefekkür etsinler. Yani ne diye bak bu zatlar böyle ibadetteydiler hep. Onların güzel hallerinden örnek olsun diye. Fakat sonra bir zaman geçti. Bu niyetle kullanıldıktan sonra şeytan geldi ne dedi onlara? Sizin atalarınız bunlara tapıyorlardı siz bunlara tapın dedi. Bu fikri o verdi. Ondan sonra tabi 50 sene 100 sene ara koptu. Ara kopunca cahillik artıyor. Cahillik artınca da şeytanın vesvesesi tutuyor. Geldi dedi ki mesela e, senizin atalarınız bunlara tapıyorlardı diye millette tapmaya başladı. Put, putçuluk buradan başladı. Çok eski ümmette. Onun için şeytana tapmayın demedim mi size? Ne demek o? E şimdi Allah'ın helal ettiği bir şeyi birileri kalkıyor yasak ediyor. Buna şimdilik örnek çok örnek verebiliriz de mesela helal olduğu halde yasak edilen bir şey. Değil mi bir şey bana? He? Başörtmek. Allah'ın emri o hepten. Mesela. Diyelim ikinci evlilik. Bunlar ne? Yasak. Allah bunu ne etmiş? Emretmemiş. O şeye onun için misali uymadı biraz. Deminki neydi? Ha başörtmek bu falan buna benzemez. Kur'an. Onlar emir. Şimdi bu öbürü emir değil. Burada ne var? Müsaade var. Şimdi ne ne etmişler bunu? Yasak etmişler. Peki Allah'ın yasak ettiği bir şeyi serbest etmişler. Ona misal? Çok. İçki? Serbest. Zina serbest. Hem de şey çıkarttılar serbest olsun diye. Yasa. Ondan sonra faiz serbest. serbest. O onu saymakla bitiremeyiz. Şimdi Allah'ın serbest ettiğini kim yasak edebilir? Kimse. Allah'ın yasak ettiğini kim serbest edebilir? Kimse. Amma velakin kim veriyor bu akılları? Ha. Şeytana tapmayın ne demek? Şeytanın aklını aklı ile hareket etmeyin. Çünkü Allah'a karşı bu direnişi kim teşvik ediyor? Allah'ın kitabını yürürlükten kaldırmayın. Şeytana tapmayın. Bense demedim. Şimdi bu tapma manasını anladınız. Ama şimdi kim tapmış olur? Bir adam faizi yerken haram bilse, içki içerken haram bilansa, zina yaparken haram olduğuna inansa bu kafir olmaz. Haram olduğuna inandığı için şeytana tapmış olmaz. Anladın mı? Ama her kim Efendim bu serbest ya kim karışır? Derse bu ne oldu? İtikadını bozduğu için şeytana tapmış olur. Günah yapmakla şeytana tapmış olmaz. Anladınız mı? Şeytana itaat etmiş olur. İtaat başka, ibadet başka. Şimdi birinin lafını dinlemek başka, ona tapmak başka. Bunların farkını anladınız mı? Şimdi birinin lafını niye dinler? Ya zorundan dinler? ya da nefsine uyup dinler. İkisinde de tapmış olmaz. Ama onun lafını dinlerken bu doğru söylüyor. Allah'ın kitabı yanlış. Böyle düşündüğü vakitte ne yapmış oluyor ona? Tapmış oluyor. Anladınız? İttehadi ve ahbarum ve ruhbanum erbabe min o Hristiyanlar için ne buyuruyor hati Kerime Tevbe suresinde? Hahamlarını, papazlarını rab edindiler. Allah'a bıraktılar. Onlara taptılar. Sonra Hristiyanlıktan, Yahudilikten dönenler, sahabeden olanlardan dediler ki ya Resulallah bu ayette buyuruyor ki Allah'a bıraktılar, papazlara, hamlara taptılar. E biz tapmıyorduk ki onlara. Bu ayeti nasıl anlamak lazım diye sordular. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevabı verdi. Allah'ın kitabında, Tevrat'ta, İncil'de yasak olan bir şey, papazlar rüşvet karşılığı vesaire size helal ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Çünkü onların elindeydi. Helal ettik, tamam. Peki siz de onlara uyuyor muydunuz? Uyuyordunuz. Peki Allah'ın helal ettiği bir şey, onlarça yasak ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Siz de onlara uyuyor muydunuz? Uyuyordunuz. İşte Rab edinmek budur dedi. Anladın? Çünkü helal haram etme yetkisi ancak kime ait? Allah Teala ait. Bu yetkiyi biri kullanırsa sen de ona uyarsan. Ama şimdi uymanın iki şekli var. Ya keyfine uydu da uydun ona ya da korkuttu seni. Silah dayadı kafana falan. Bu başka. Zorlanırsan yani ölüm tehdidiyle falan o zaman günahın yok. Canına hoş gelip de uyarsan günahı var. Ama kafir olmazsın. Yaptığının haram olduğunu bildikçe. Ama ne zaman dersen ki bu hamla bu papazlar şimdi öyle hocalar da var. Fetva veriyorlar mesela. Helal haram diyor. Harama helal diyor. E şimdi bu kadar hocalar var. Yahudi Hristiyanları cennete doldurdular. O kadar hocalar var ki ya. Şimdi allah Teala'nın buyurmadığı şeyleri uyduruyorlar. Hem de Allah adına iftira ediyorlar. Hem de ayetten, hadisten de kendilerine bir şey delil çıkarıyorlar. Ya, bakara 62. Neymiş Bakara 62? Yahudu Hristiyan cennete girecekmiş. Hadi git oradan sen. Nerede? Öyle bir şey yok orada ya. Orada iki şart varmış. Allah ahirete imanmış. Orada iki şart var. Allah ahirete iman diye iman şartları ikiye mi düştü? Allah'a imanın içinde altısı da var. Allah'a inanacaksın da kitabına inanmayacaksın. Öyle Allah'a iman ol. Bu ne acaba? Efendim bir fetva soruyor. Getirmiş bir şey işte şunu şurada buldum, yolda buldum falan şurada falan. Ne olacak? Diyor cahil a ha, haram wa ha, imamu a helalü diyor. <gülüyor> Sen cahilsen sana uymaz diyor. Ben hocayım. bana uyar diyor. He? Ya hoca ben diyor bunu bulduk ettik falan şimdi bir kenarından köşinden paçasından falan hayvanın kuyruğundan bir, bir, bir şey bize düşmez mi ya getirdik? Velaçacak, vela bacak hepsi mama kalacak demiş biliyor musun? <gülüyor> yani şimdi bunları eski hocalardan duymuşum ben tabii. Ben de uydurmuyorum hoş bunları. Mustafa Efendi vardı hak kızlı Allah rahmet etsin. Efendimizin halifesiydi, vekiliydi. Efendi olmadığı zaman hatip şerifleri o yapardı, dersleri o değiştirirdi. Çok büyük bir zat idi. Sonra vefat etti. Ben Lice'ye gitmeden sarıldı bana, ağladı 79 senelerinde Dedi gelince beni göremeyeceksin dedi. Halbuki Mustafa sağlamadı işte keramet gösterdi. Ben Rize'deyken vefat etti. Sonra rüyamda gördüm. Gidiyorum. Efendi babanın o tarafta karşısında. Gidiyorum mezarına baktım. E, mezar açılmış. Allah Allah dedim. Niye buraya gömülmüştü Mustafa Efendi? E, niye, niye mezar açılmış? Ondan sonra o anda İsmaila'da oluyorum camide. Rüyamda. Bir de baktım ki mihrabın önünde oturuyor. Gittim elini öptüm dedim. Sen ölmemiş miydin? dedi efendi Hazretleri işleri çok geri kalmış burada da bir zaman daha beni müsaade ile buraya gönderdiler sonra efendi hazretlerine anlattım dedi ki hizmetlerinin devam ettiğine işarettir yani aynı Allah yazıyor ibadetlerini ona. mübarek adam dedi ak yazılı Mustafa Efendi Allah rahmet eylesin. O neler geldi neler geçti bu, efendi hazretlerimizin ne adamları vardı neler yetiştirdi ondan o anlatıldı böyle mesela şeyler biz de çocuktuk tabi çocukken kafaya girenler çıkmıyor bir daha Şimdi yeni bir şey duyuyorum. Hepsini unutuyorum. O eskiler kaldı kafamda mesela. Hokkabaz çok. Sahtekar çok. Şimdi bu Yahudi Hristiyan de girecek diyenden daha sahtekar kim olabilir? Hem de ayet de, dedi ya hanımına. Dikkat et gitme dedi. E, dedi ben anlarım dedi helalim. Yahu dedi hem tecavüz ede hem zina yapacak hem de kitaptan da yerini buluyormuş dedi. Bir de böyle hocalar çıktı. Onun için tehlike büyük. Şimdi adam da Yahudu Kırcağı'nın cennetis sokuyor ama Kur'an'dan da ayet okuyor. Yerini buldu vakit. Bu sefer dinleyen de diyor ki, e adam ayet okuyor işte. İşte bir dahaki haftaki derste hüccetle amel etmek. 16. farz gelecek. Ne demek hüccetle amel etmek? Önüne gelenin lafıyla hareket edilmez. Delil getir. Getirdi bir delil. O zaman araştıracaksın. Araştırdın, ben sana 50 tane delil yazdım. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Ben bir kitap yazdım. O kitapta benim 150 küsur sayfa baştan yazım var. Orada bak ben ne kadar delil yazdım. Bir de onun tutunduğu çürük dala bak. Benim dünya kadar ayet hadis doldurdum oraya. Sen canın ekşili mi istiyor? Onun için büyük düşmanımız var ama. Fakat bu kötü alimler bu işe yardım ediyor. İmam Rabbani Hazretleri katasallahu aleyhuro 400 sene evvel mektubat yazdı. Mektuplar yazdı. O mektupları toplayanlar onu mektubat kitap yaptı. 3 cilt. O mektupta yazıyor. Diyor ki geçmiş ulemadan evliyaullah'tan Allah dostlarından keşfe açık bir zat şeytanı bir kenarda boş otururken gördü. Dedi ona ki ey lain yani melun senin işin mi bitti bu kadar milleti saptıracakken sen niye kenarda boş oturuyorsun şaşırdın şeytan o vakit dedi ki şu anda bulunan kötü alimler kötü alimden maksat insanların dinini itikadını fıkhını bozan değiştiren yanlış fetva verenler kötü alimler bu zamanda bu işi üstlendiler dedi bana dediler ki sen istirahatına bak çok Uğraştım bu milletle. Biz senin yerine bu işi senden iyi yaparız. Hakikaten de dediği şeytan onlar benden daha bu işte becerikli oldular. Neden? Ben çıkıp vaz edemiyorum. Televizyonda çıkıp konuşma yapamıyorum. Bunlar hepsini yapıyorlar benim yerime de. Yani şeytan istirahata çekilmiş. Bunların yüzünden. Böyle adamlar var. Şimdi de sayıları arttıkça arttıkça arttıkça arttıkça. Nedir anlamadım? Bir tane vardı işte o ben Rasulüm diyen peygamberim diyen bir televizyon kurmuştu. Peygamberlere vitir kıldırdım falan diyordu Miraç'ta falan. Şimdi adam açıyor onu adam çıkıyor. Mürşide uymak lazım. Tarikat çok önemli tasavvuf falan. Birisi de dinliyor. Bir gün bir yerde rastladım. Tam yanımda. Dedi ki bu kanalı dedi hiç bırakmıyorum. Niye dedim çok güzel konuşuyor. Ne konuşuyor? Efendim. İşte hep tarikat diyor, tasavvuf diyor. E tamam da tarikat tasavvuf. Her sakallı gördüğünü baban zannetme ya. Tam o arada baktım bir ne dinlemiş değilim yani. O arada tam adam, sakallı bir adam konuşurken ne dedi? Dedi ki işte efendim peygamber olmayan rasuller var. <gülüyor> ya o adama dedim sen ne anladın bundan dedim. Hiç dedi. Peygamber olmayan rasul olur mu dedim. Her rasül mutlaka peygamberdir. Ama her peygamber Rasul değil. Yani her nebi, her Rasul mutlaka aynı zamanda nedir? Nebidir. Çünkü Rasullük daha özel bir vasıf. Ama her nebi Rasul değildir. Bu şimdi ne diyor? Peygamber olmayan Rasuller var. Niye? İşte o evrene soğulup peygamber değilmiş de rasülmüş. Çünkü onu niye öyle yapıyorlar biliyor musun? O Edip Yüksel vardı bir de Avrupa'larda. Reşit bir şey vardı. Neydi o? Reşit. Reşat. Reşat halifemi ne? Ona şey diyor. Rasul diyordu o da. Hala da diyor herhalde bilmiyorum. O da ona Rasul diyor falan. Şimdi bu Rasul nasıl olacak ya? Diyor ki. Ayette diyor ki. Efendimiz hakkında diyor ki Allah'ın Rasulü'dür. Nebilerin sonuncusudur. Nebinin de Türkçesi peygamber. Yani Farsçadır peygamber de Türkçeleşmiş. O zaman ne oldu? Peygamberlerin sonuncusu dediğine göre Rasullerin sonuncusu diye ayet yok. O zaman ne demekmiş? O zaman demekmiş ki Nebi daha gelmez ama Rasul gelebilir. Anladın? Onun için diyor ki Peygamber olmayan Rasuller. Arada bir zokayı duruyor. Adam da sıralı onu dinliyormuş. Dedim sen hiç böyle bir şey anlamadın mı bu işte? Yok dedi. Ya sen aklına turp suyu sıkalım. Ne yapalım şimdi? O turp suyu niye şey bozulmasın diye mi sıkıyorlar acaba? Onu da bilmiyorum. <gülüyor> Fakat bilen varsa söyleyin. Kültür meselesidir bu işler. Belki biri bilir. Bana da söyler. Amma ve lakin önüne gelen hoca diye vazı dinlenmez. Sakallı diye sohbeti dinlenmez. Yok çok takva bilmem ne. Uçuyor kaçıyor falan. Bunlar bize alakadar etmez. İtikadı eli sünnet olacak. Ameli dört bezemin fıkhına göre olacak. İtikatta kıl kadar bir muhalefeti olanı olanın uçtuğunu görsek ona itibar yok. Onun için şeytan şimdi insan şeytanları minel cinneti ve cin şeytanları insan şeytanları. Shayatinul cin ins insan şeytanlar taglibu shayatinel cin cin şeytanlarına galip gelir diyor. Yani on, onları da aşarlar. Çünkü insan şeytanı adamı bağlayamaz. Şey, cin şeytanı. yani gelip de böyle elini konlu bu insan şeytan adam her şey yapar ya. Hepsinin şehirinden böyle açığını alım. Şeytan sizin düşmanınızdır. Fethihi uhuadu onu düşman edinin. Ne demek onun dostlarını da düşman edin. Onun dostları kimler? Ehli sünnet itikadından dışarı taş çıkmış olanlar kimin dostlarıdır? Şeytan dostları. Kafirlerin zaten hepsi kimin dostlarıdır? Şeytan dostları. Onları dost edenler ne hale geldi? Ne hale geldi? Allah'ın taraftarları iken dünyaya hükmeden İslam ümmeti, şimdi kafirlerden akıl aldıktan sonra bir buçuk milyarlık nüfus dünyada ne hale geldi? Mahalle kadar hükmümüz yok. Çünkü düşmanı dinliyor sizin düşmanınızdır. E kafirler de şeytanın dostlarıdır. Düşmanımın dostu benim de neyim olması lazım? Düşmanım olması lazım. Ben ne yapıyorum? Şeytanı görünce avuzu çekiyorum. Ondan sonra şeytanın en büyük dostu olan dinsiz kitapsız ehli bidat reformist adamlarla da o ne güzel aman bana akıl ver eksik olma diyorum. E bu ne peris ne lanatursuz. Sen şeytanı düşman bildin mi şimdi? Ne oyun ya. Şeytan da zaten şeytanım diye karşına çıkmıyor ki. Hocayım diye çıkıyor. Şeyhim diye çıkıyor. Alimim diye çıkıyor. İnsanları saptıran bu kadar efendim insanlar ben şeytanın taraftarıyım der mi? Bir tek satanistler var şeytana tapıyoruz falan diyenler. Onlar da kedi kesiyorlar bir ne kesiyorlar falan. Birkaç kişi. Çünkü adam ben şeytana tapıyorum derse kim uyar ona? Kimse uymaz. Memleketten müşteri bulabilir mi? Bulamaz. Ama adam derse ki ben Rahmana tapıyorum. Aa öyle mi? Hadi peşine. E kardeşim hıyarım var diyenin peşine tuzlu alıp ne gidiyorsun? <gülüyor> Allah Allah. Yani bunlar ben hoca'yım. Yok ilahiyattan mezunum. Doçentim, profum, şuyum, buyum diyene sen ne gidiyorsun? Yok falandan icazetliyim, falan evli ya bana el vermiş, o kol vermiş falan. Ne vermiş sana? Meydan da senin vaziyetin meydan. Allah Rüyamda gördüm ben Mehdi'yim sabaha kalkıyor fare rüyasında deve olmuş uyanınca yine fare yani bu adamların peşinde bu millet paralar döküyor ya he paralar mallar mülkler şunlar bunlar değil mi daha bir tanesi bana demiyor adam ben rasulüm diyor peygamberlere vitir kıldırıyorum diyor adam milyon dolarlık kanal kurmuş ben Cübbeli Hoca, Takkeli Hoca, Şalvallı Hoca Ne olursam olayım Daha bir kişi bana demedi ki Al şu kanalı sana tahsis edelim de istediğin kadar vaaz et Bir Müslüman çıkmadı daha Ben bu kadar ehli sünneti konuşuyorum Ondan sonra yapan diyor ki Flash TV'ye niye çıkıyorsun? Sen bir kanal kur vallahi sana çıkacağım e Yok ki beni çağırmıyor ki adam O diyor ki benim cemaata çatıyorsun O diyor ki Vehhabi'ye çatıyorsun O diyor mezhepsize çatıyorsun O diyor şiaya çatıyorsun Herkes bir taraftan göbek bağıyla bir yere bağlı. Benim gibi bağsız adam nerede bulunsun? Ben Efendi Mahmut Efendi Hazretleri'ne bağlayayım. Allah ayırmasın. Amin. Onun için düşman sarmış her tarafı, kuşatmış evler, ekranlar, her yer adam, ulan dansöz seyretmeyeyim, bilmem, öpüşme sahnesi görmeyeyim diye İslami kanala geliyor. İslami kanalda da eli sünnetten çıkıyor, gidiyor. Yani şu anda İslami kanallar daha zararlı öbürlerinden öbürlerinde günah var bunlarda itikat bozukluğu var Bunlar çok zararlı Hazreti Muaviye ezan düşmanıydı diyor Bilmiyorum. Yani bunu e, Televizyonda dinledim İslami kanal Millet diyor ki, en mütasip kanal bu bunu dineyim ama adam şii Kalkmış Hz. Muaviyeye iftira açıyor Sahabeye kafir diyor ya e, Bunu bu millet dinliyor Yaşlı kadınlar, sakallı dedeler, Müslüman diyor ki kötü kanalları açmayın yavrum diyor. İyi kanalı açın da iyi zehirlenelim diyor. Yani. <gülüyor> ne yapacağız? Af af af af Ben öldükten sonra mezarıma gelirsiniz. Hoca haklıymış dersiniz ama niye yarar? Amma ve lakin kardeşlerim burada gayret lazım. Düşmanınızdır düşman edinin diyor. Şeytanın düşmanlığını anlayan yok. Şahi kim kurdurdu? Vehhabi'yi kim kurdurdu? Bu diyalogçuluğu kim kurdurdu? Şu anda yeni bir din hazırlıkları var. Üç dinden karma. Sıralı Türkiye'de bunu açlamaya çalışıyorlar. E bunu din adına yapıyorlar. Din adamları bu işte önde. Bakın İspanya'da biliyorsunuz üç tane devlet seçildi bu işte. Türkiye, İspanya, Yemen. Bu üç devlet Değil mi? Bu diyalog için. Avrupa yani Amerika üç devlete vazife verdi. Bu üç devletten bir İspanya. İspanya'nın hava alanda orada bir sergi yeri var. Ee, Google'dan girdiler bana gösterdiler yani. Ben seyrettim bunu Google'da ama ne diye girdiler bilmiyorum. Onu da öğrenirim. İspanya'da ne var orada? Bir Müslüman secdede. Secdedeki Müslüman'ın yanında yerde efendim yok. Kur'an değil. Müslüman'ın yanında İncil var. Secdede yerde İncil koymuş. Müslüman'dan yanına secde etmiş. Müslüman'ın, Müslüman secdede olduğu için sırtına Hristiyan binmiş. Hristiyan binmiş, Hristiyan'ın elinde de Tevrat var. Halbuki Hristiyan'ın kitabı değil o ama işte diyalog ya Hristiyan'ın eline de ne vermişler? Tevrat'ı vermişler. Hristiyan'ın kafasına da şuradan Yahudi binmiş. Ayaklarını uzatmış, en üstte Yahudi, Onun eline de Kur'an vermişler. Diyalog işte bu, böyle bir salça, böyle bir saçma salça. Anladınız mı? Bunu adamlar orada sergiliyor. Ama biz sizi uyarıyoruz, uyarıyoruz bu diyalogçulardan alakanızı kesin, kimse bir şey anlamıyor. Bunlar, bunlarla iş olur mu ya? Dinini satmışlar, satmışlar dinlerini ya. Ondan sonra cübbeli gel aşağı. E ne yapalım? Ne kadar ömrümüz varsa, ne kadar fırsatımız varsa hakkı söyleyeceğiz. Kuyruk sallayıp, hoşaf soğutarak bin sene yaşayacağıma hakkı söyleyerek iki gün yaşayayım. Ben doğruyu konuşacağım. Kim sevmezse sevmesin. Kim beğenmezse beğenmesin. Onun için İslami cemaatlerde bana karşı rahatsızlık var. Millete bütünü dinlemeyin, dinlemeyin. Niye dinlemeyin? İpi pazara çıkacak. Onun için e şeytan düşmanınızdır, şeytanı düşman bilin. E şimdi bu ayetin manası ne demek? Şeytanın dostlarını tanımıyorsun ki. Sen şeytandan nasıl korunacaksın? Şeytanın kurdurduğu batıl mezheplerden sakınmıyorsun. Şeytana tapmayın demedim mi size diyecek Allah? Yarın ahiret. İnne ulekum adûn mübin. O sizin açık düşmanınızdır. Baba düşmanınızdır. Adem'i cennetten çıkarttı babanızı. Size dost olur mu? Ben yabudûni. Siz ancak bana tapın. Hala sırat-u mustakîn. Dost doğru yol budur Allah ibadetin içinde ne var? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sade la ilahe illallah ibadet olur mu? Muhammedur Resulullahsız din olur mu? Sıratı Mustafa'nın olur mu? Adam ne diyor? Allah diyor Yahudi Hristiyanlara Sade la ilahe illallah deseniz de Kurtulursunuz dedi diyor Onlara Muhammedur Resulullah şart değil Nasıl böyle bir şey var? Neymiş efendim? Teala evla kelimesin sevain beynena beyneküm ellâ nâbude illallah velen şirke bir şey ya. Gelin ortada müşterek kelimeye ey ehli kitap Yahudiler Hristiyanlar. Neymiş ortak kelime? Allah'tan başkasına tapmayacağız. Ona hiçbir şey ortak tutmayacağız. Bazımız bazımızı Rabler edinmeyeceğiz. Falan falan. Adam ne diyor? Bakın arkadaşlar bu ayette sadece Allah'a ibadet ve şirk koşmamaya davet ediliyorlar. Ne yok? Ne yok? Muhammed Resulullah yok diyor. Dikkatinizi çekerim diyor. Halbuki Muhammed Resulullah yok mu orada? Var. Niçin var? Çünkü Allah'a ibadet ve ona ortak koşmamak neyi gerektiriyor? Müslüman olmayı gerektiriyor. Peki bu ayeti Resulullah'tan kim anlayabilir? Kimse anlayamaz. En başta müfessir kimdir? Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bu ayeti kime yazdı? Rum kralı Hirekle yazdı mektupta. İslama davet ettiği mektupta bu ayeti yazdı. Bu ayeti yazmadan evvel ona ne dedi? Gel ortak kelimeye sadece Allah'a tapalım. Ondan sonra bana inanmazsan inanma. Öyle mi dedi? Ne dedi başına? Dikkat et. Buhari'de geçiyor, Buhari'de. Hirak'le yazılan mektup. Ne diyor orada? Diyor ki: "Min Muhammedir Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Hirakl azimur Rum Allah'ın elçisi Muhammed'ten Rumların büyük kralı Hirekl'e yazılmıştır. Emma ba'd Elhamdülillah ve selamun ala abadil yaslafa. Hamd Allah'a mahsustur. Selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Yani sana selam olsun demiyor. Selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Emma ba'd Ey hirekl diyor. Ben seni İslam'a çağırıyorum. Eslim teslem Müslüman ol kurtul. Yütüke Allah ejreke merraten. Allah sana iki kat mükafat verecek. Eski dine de uydun, şimdi İslam geldi. Buna e, uyduğun için iki kat sevap alırsın. Fentevellet <gülüyor> İslam'a girmezsen fenli maleke İsmail yeri sana uyan bütün fellahların, ziraatçilerin, köylü, kentli hepsi senin yüzünden Müslüman olmamış olur. O zaman hepsinin günah bali boynunda kalır. Çünkü sen başı çekiyorsun diyor. Ona. Ondan sonra neyi yazmış? Kul ya ahlel kitap, teala ula kelimetin. Ey kitap, aramızdaki müşterek kelimeye gelin. O da nedir? Allah'a tapacağız, ona ortak koşmayacağız. Şimdi, başında Müslüman ol diyor. Peşinde de bu hati getiriyor. O zaman bu hatin manası neymiş? Allah'a tapacağız, şirk koşmayacağız, birbirimizi Rab tutmayacağız. Niye? Ya hamlar babazlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme millet inanır da, reisliğimiz elimizden gider diye, dediler? Onun vasıflarını Tevrat'tan İzilden çıkarttılar, gizlediler. Onun için onlara uyanlar, onları Rab tutmuş oluyor. Yani Rab tutmayacağız birbirini. Ne demek? Yahu hahan papaz'a bakmayacağız. Allah'ın hakiki kitabına bakacağız. Feint <gülüyor> evelle, <gülüyor> <gülüyor> eğer onlar yüz çevirirse Habibim, İslam'a girmezler. Fekulü şedübi enna Müslüman. O zaman din onlara ki siz Müslüman olmadıysanız şahit olun ki biz Müslümanız. Ahirette görüşürüz. E bu ayet, bu ayette Muhammed Resulullah yokmuş da, yani o zaman ne demekmiş? Bu işte Müslüman olmaya gerek yokmuş. Yani sadece Allah'a ibadet etmek yetermiş. E nasıl ibadet edecek? Tevrat mensuh. Hükmü kalkmış. İncil mensuh. Hükmü kalkmış. Hükmü kalkmıştan ibadet olur mu? E Hayrettin Karaman ne diyor? Ve amile salih. Tevrat'a İncil'e göre diyor amel yaparsa o da ameli salih olur. <gülüyor> nasıl ameli salih olacak? Hadi Hristiyanlar cennete girecek görüşü. Kimin kurdurduğu mezhep? Şeytanın kurdurduğu mezhep. Öbür o üç Muhammed'in sahibinin kurdurduğu mezhep Mustafa İslamoğlu o ne diyor? Kadere inanmak lazım değil. Tartışmalı fazlalıktır. Kimin kurdurduğu mezhep? Şeytanın kurdurduğu mezhep. Yok ehli beyt mezhebi var. Ehli beyt mezhebi diye bir mezhep yok. Ehli beytin hepsi ehli sünnettir. Fıkıhta dört mezhebin içinde. Ehli bey dünya çapında bu kadar eli bey tanıyoruz biz. Kimi Hanefi, kimi Şafii, kimi Maliki Seyyid Maliki Hazretleri geliyordu Mesela Ehli Beyt'in reisi 36'ın reisi, Maliki mezhebi Öyle Ehli Beyt mezhebi diye başka bir fıkıh mezhebi Yok, o kimin kılıfı? O Ehli Beyt mezhebi lafı Neyin kılıfı? Şianın kılıfı, şeytanın Mezhebi. Anladınız mı? Ne bileyim Yine bu gece deşildik biraz Yine açıldık, fazla açıldık Allah korusun Muhafallah siz pek bir şey anlamıyorsunuz. Aa hoca ne güzel konuşuyor. Ama adamın mezebi gitti. Adam katır trilyon milyar dolarlık bütçe ayırmış. Gidiyor. Zemin gidiyor alttan. O zaman Cübbeli hocaya bunlar ne yapar? Cübbeli hocaya baya bir iyilik düşünür bunlar. Ama Allah da iyilik düşünür. Allah'ın iradesi onların iradesinin fevkindedir. Allah'ın kudreti onların kudretinin fevkindedir. Allah var şeriki yoktur. Celle celle. Allah var gam yoktur. Efendilerim bana öyle dedi. Ahmet korkma dedi. Allah var korku yok. Birkaç kere söyledi onu. Ondan sonra da dedi ki Kayseri'de bir adam vardı dedi. Ben Kayseri'de kaldığım zaman o dedi meczubi dedi. Kaldırımlarda gezer dolaşırdı. Sadece bu lafı tekrarlardı. Allah var korku yok. Allah var korku. Efendimiz her şeyi yolu o veriyor. Ben bu işlere ilk başladığımda sorduğumda efendim ne yapayım böyle şeyleri biraz eşeleyeyim mi deşeyeyim mi yoksa biraz duralım mı? Fe katilu veliye şeytan. Şeytanın dostlarıyla cihat edin dedi. Bu ayeti okudu. İnne kayde şeytan kana zayifa. Şeytanın hilesi zayıftır, tutmaz dedi. Şimdi şeytanın dostları kim olduğunu anladınız mı? Ehli sünnet dışı olanlar. Şeytan düşmanınızdır. Onu düşman bilin. Hey, düşman bilin. Ben biliyorum. Şeytan düşmanımızdır. Şeytan kim? Şeytandan haberin yok ki. Kim olduğundan haberin yok. Şeytanda gelip sana ben şeytanım demez ki. Evliya gelir. Onun için evet, şeytan gelir adamı günaha düşürür. Belaya düşürür. Ne yapmak lazım? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleikum bil istiğfar ve isti'ade anda maasi. Bir günah düştün. Hemen ne yapacaksın diyor? Estağfurullah. Af isteyeceksin. Bir de istiâze. Ne demek istiâze? He? Ne demek istiâze? He? İstiaze ne demek? Yani Nasıl sırınca? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ demek. İstiaze demek şeytandan, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak istiaze o demek. Anladın? Mübarek adamlar. Şimdi bir günaha düştün. Ne mısın Estağfirullah, estağfirullah. Ondan sonra ne yapacakmışsın? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Bir masiyet. Veya günaha düşmeden evvel. Şeytan aklına ne getirdi? Bir günah fikri getirdi. İki tek atsam dedi yani. Değil mi? Veya gitsem şu kadına el uzatsam, tokalaşsam falan. Otursak, sarılsak falan bir şeyler. Şeytan böyle şeyler getiriyor aklına. Ne yapacaksın hemen? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> <gülüyor> eee kaçmadı bir daha. Kaçmadı bir daha. Kaç kere? On kere. On kere de yalnız şu lafız daha kuvvetlidir. Levenzel ne okuyoruz ya sabah, sabah onun başında. Euzubillah <gülüyor> hissemîil alimi mineşşeytanirracim. Ama bunun manasını düşünerek her şeyi duyan her şeyi bilen Allah'a sığınıyorum. Nedim kimden? Kolmuş şeytanın şerinden. On defa, bunu on defa manasını düşünerek okuduğun vakitte şeytan kaçar. Ama sen tabii karıyı görmüşsün, çıplak karıyı, bir anda nevuzu çekiyorsun ama kafada huzur yok, manayı düşünmüyorsun. Şeytan da senden alay ediyor, dalga geçiyor. Ha <gülüyor> diyor. Yüz kere okusan da ben seni günah düşürürüm niye düşürürüm? E, bir işiten Allah'a, bilen Allah'a sığınıyorum diyorsun ama Allah'ı düşünmüyorsun. Onun için huzur üzere olmak lazım. Ve tesmiye eden kullu her hayırlı işte ibadet yaparken de ne çekmek lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Namaza da başlarken besmele, kusle başla. Besmele namaza başladım besmele. Besmele. Her hayırlı işin başında besmele. ...günah durumu olduğu zaman da hemen... ...Euzü Ama hoca efendi... ...ne var? Helima'nın merkep... ...hikayesi var. Efendim... ...çalekli Helima... ...ne derdi? Eşek dokuz türlü yüz geç bilir... ...denize düştüm hepsini unutur... ...boğulur derdi. Eşek dokuz türlü yüzme bilirmiş. Karada. Kurbağalama... ...işte köpekleme neyse. Ne <gülüyor> Ne zaman lazım? Denize düşünce Ama denize düştü ve hepsini unutur boğulur derdi. Efendi Hazretleri anlatırdı bunu. Şimdi bizim de bayağı bir malumatımız var. Şu kitabın şu sayfasında şuradan buradan ama bir günah meselesi frenler patladı. Ondan sonra aklında bir şey kalmadı. Günah bitti. Bittikten sonra ulan biz ne diyecektik? <gülüyor> Sadece yiyeceksin naneyi yedin. Şimdi ne dersen de demiş adam yani. Ama yine de fayda var mı? Var günah yaptığın halde yine ne demen lazım? Estağfirullah. Bir de la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah dediğin zaman hangi günah olursa olsun o ondan ağır geliyor. Bu sefer sol tarafta bir şey yazdırıldı. Hemen sağında ondan fazla mukabili var. Günah yapan peşine ne yapsın? En azından la ilahe illallah. Etmü'i seyyetel hasenete temuh. Hoca sen millete günah yapmanın formülünü niye öğretiyorsun? Kardeşim Rasulullah buyurduğunu sana söylüyorum. Günah yapmamak elimizde. Yani elimizde ama melek değiliz, peygamber değiliz. Günaha düşme payımız var. O zaman ne diyor? Kötülüğün peşine bir iyilik yap ki o iyilik kötülüğü ne yapsın? Sildirsin. Veyahut en azından dengeleyecek kadar fazla bir sevabın olsun sola karşı sağ tarafta ağırlık olsun. Anladınız mı? Peki efendim. Enes İbni Malik radıyallahu anh'a rivadet edilen bir ad-i şerif Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem inneşşeytâne vâzûun hortûme alâ kalbî şeytan hortumunu ne gibi bir hortumu var? Fil gibi. Evliya Allah'tan birisi dedi ya Rabbi bana şeytanı göster. Bana nasıl vesvese verdiğini göster. Mana aleminde daldı. Ondan sonra Rabbim ona gösterdi. Şeytan hortumu fil hortumu gibi. O hortumunu ne yapıyor? Arkadan doğru geliyor. Tam kalbin arkasından kalbe sokuyor. Kalbin arka tarafından. Onun için kan aldırırken hicamet, hacimat diyorlar ona. Biz ne yapıyoruz? Kalbin tam arkasından kan aldırıyoruz. Neden? Orada şeytanın alakası var. Pıhtı kan meselesi. Sünnet-i Seniyye üzere kan aldırırken o çıkıyor. Yani onun da faydası var şeytana karşı. Evet. Evet hortumunu Ademoğlu'nun kalbine takar fe in dekarallaha Şeytan şeytanın adı nedir khannas min şerril vesvaasil ne demek khannas çok geri kaçan böyle geri geri geri gider ama ne zaman kul Rabb'ini zikrettiği zaman ila dekaral insanu şeytanu ve hadis-i zikrettiği zaman derken deminki gibi dilinden ne kadar zikredersen et Öte yandan çıplak katına bakıyorsun. Öte yandan efendim e, çalgı dinliyorsun. Öte yandan faiz diyorsun. Yani aklın zikirde değil. Gözün, kalbin, fikrin başka yerlerde dilini otomatiğe bağlamışsın. La la allah, la, La ila subhanallah, subhanallah, Ama kalpte yok zikir. Zikrin esas yeri nereye? İnsan Allah'tan haberdar olacak. O vaziyette dilinden zikretmesen bile zikirdesin. Çünkü kalp zikirde olduğu için kul Rabbini hatırladığı anda şeytan geri kaçar. Çünkü zikir bir nurdur, şeytanda nardır. Nar ateş demek. Yani o sizin yediğiniz nardan değil. Adam geldi. Arabın birisi "Tam efendim. Kış üşüdü, girdi içeri, soba var. Sobanın başında ellerini oluşturuyor falan." dedi. "Narufake tuşita." Orada da bir yarım hoca var. Bu yarım hocalar çok sıkıntı ya. Yani o ne demek istedi? Ateş kışın meyvasıdır Yani insan üşüdüğü zaman meyvadan daha fazla ateşten lezzet alır ısınmak için. O da anladı onun nar dedi ya. O da diyor ki bizim orada da çok olur. <gülüyor> Ulan ne alakası var? Yani o başka bir nardan bahsediyor. Zikir nurdur. Şeytan nardır. Ne demek? Ateşten yaratılmıştır. Allah'ın nuru geldiği vakit ateş gider. Veyda, gafele, raji abe vesveseli. Ama insan Allah'ı unuttuğu anda şeytan döner, hortumunu takar, karıştırmaya başlar. Veyne size Allah, Rabbini unuttuğu anda unutmayacaksın. Onun için dualarım kitabından başlıyorsun yataktan kalkarken zikir, bir daha yatarken zikir. O arada abdest, edin. halaya girerken zikir. Çıkarken zikir, abdeste başla zikir, ortasında zikir, sonunda zikir, namaza başladığınız zikir, evden çıkarken şu zikir, şu, şu dua, camiye girerken şu dua, şu dua, şu dua. Mesela, şeytana karşı bir günlük sigorta istiyorsanız, karanti öyle bilmem ne sigortası değil, Allah'ın sigortası. Korunmak istiyorsanız, bir duası var, camiye girerken hocam ben haftada bir camiye giriyorum zaten. O zaman sana günlük zikortanı yapamam kusura bak. Her gün camiye gireceksin ki günlük zikortanı yapayım senin. Nasıl yapayım? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi böyle konuşuyorum ondan sonra da diyorlar ki uydurdu. Tövbe, istiğfurullah. Dur bakalım şey kaynağını da verelim. Efendim, mescide girerken ne diyecek? Açtım o sayfa geldi vallahi bak. 86 <gülüyor> Bir sayfayı firiste bakacaktım. Ya geldi. Abdullah bin Amri bin As. Radıyallahu anh. Anhuma demek lazım. Babası da sahabi. Ne diyor? Mescide girerken ne der? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Euzü billahil azim ve bi vecihihil kerim ve sultanihil gadim mineşşeytanirracim. Kısa. Dualarımda tabi mübarek. Burada ne yok ki? 86-87'de duan okunuşu var. 86'da hadis var. Şimdi uydu, yani ben bu Mevla'nın sohbeti bu. Bak imam orada şeytana tapmayını okudu. Haberim yok. Bu da açıyorsun bura geliyor. Haberim yok. Burada Allah'ın sevgiyle yönetiliyoruz. Kimse kendi kafasından bir plan yapmıyor. Ben burada ne konuşacağımdan bile haberim yok. Telefon ettim arkadaşlara daha ezan vaktinde. Dedim neredeyiz dediler 15. farzdayız. Ne hakkını? Şeytana tapınmak. Daha namaza durarken onu duydum yani. Kitap da yoktu yanımda. Ben sığınırım. Billahil azim. Büyük Allah. Ve vecil kerim onun keremli cemaline zatına ve sultan il kadim ezeli olan evveli olmayan güçlü saltanatına sığınırım. Kimden sığınırım? Mine şeytanir hocam. Kovulmuş şeytanın şeride. Camiye girerken daha sabah namazına bunu dediği zaman diyor, şeytan da der ki, şeytan onunla beraber geliyor. Camide ne yapabilirim? Namazın içinde ne yapabilirim? Bitince ne yapabilirim? Hep devamlı adamın peşin. Herkesin şeytanı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve şeytani. Benim şeytanım Müslüman oldu diyor. Yani bana görevli olan cin, Müslüman oldu diyor. Bana hiç kötülük emredemiyor diyor. Peki Resulullah'tan başka cini, şeytanı, Müslüman olan var mı? Yok. Onun için koruma lazım eğer diyor camiye girerken bunu okuduğu anda şeytan der hufıza minni sair iralyan bundan uğraşmayalım diyor bugün daha bitene kadar benden kurtuldu daha korundu benden bir şey yapamam ona diyor şeytan camiye girerken daha burada çok mesela şimdi dualarım kitabında şeytan tehlikesine karşı ne yapmak lazım burada fiiriste ne harfi var? şe harfi var şe harfinden baktığın zaman da ne çıkıyor? Efendim şeytana karşı korumalar. Bak firisti bile bulamıyorum. Demin nasıl tak diye açıldı. <gülüyor> Firiste şey harfi arıyorum yani. Ne var burada? Kaç tane sayfa var biliyor musun? Ama hepsinde de hadis var. Evet. Şeytandan sığınmak. 86'da var. Bu bir demin dediğim. 164, 173, 205, 218, 244. Bu özel. Bir de şeytanı uzaklaştıracak zikir ve ayetler. Şeytanı uzaklaştıracak. 80, 86, 95 502 gidiyor. 164, 241, 218, 213, 213, 311 313. Kaç yerde şeytanı uzaklaştıracak efendim zikirler? Bilmiyorum. 222'ye bakalım bakalım. Ne çıkacak? Şeytanı uzaklaştıracak tabii. Çok şeyler var. Ha, acayip bir şey çıktı. Evet. Diyor ki Hübeyb İbn Vart Hazretleri büyük zat. Eski zamana anlatıyor. Bir adam gece vakti kalktı efendim çöle doğru çıktı. Baktı fısıltılar, sesler, gürültüler. Allah keşfini açtı. Sonra bir kürsü getirdiler koydular. Şeytan geldi üzerine oturdu. Yardımcıları toplandılar. Bak şimdi meseleye bak. Şeytan dedi ki Urve bin Zübeyir büyük zat. Urve bin Zübeyir'le baş edemiyorum. Bu kadar şeytansınız dedi. Hepiniz toplandınız dedi. Kim baş edecek gelsin dedi. Urve bin Zübeyir Hazretleriyle baş edemiyorum dedi. Beni yeniyor dedi. Kimse cevap veremedi. Bir tanesi dedi ki onun hakkından ben gelirim dedi. İblisler toplandı. Ben onun hakkından gelirim. Medine'ye doğru gitti. Urve bin Zübeyr Hazretleri radıyallahu an Medine'de. Bakayım vaziyet ne yapacağım. Durdu durdu durdu. Geri döndü. Meclis kurulmuş. Şeytanlar toplamış. Dedi ki La ile li ila urve. Adam seyrediyor orada. Bu Güneyb bin Verdi Hazretleri Keşfine açtı Mevla seyrediyor. İblis geldi dedi ki Urve'ye ben bir şey yapamam. Vazgeçtim dedi. Dedi niye dedi yapamazsın? Dedi ki sabah akşam bir dua okuyor. Kim onu okursa hepimiz toplansak da varamayız onun yanına dedi. Neymiş o? Ha, şimdi bu adam bunu duydu fakat şeytan onun okuduğu duayı orada tekrar etmedi. Tekrar etmeyince bu zat duydu bir duayla korunduğunu ama o duanın ne duası olduğunu anlayamadı. Şeytan çünkü şu dua demedi. Bir dua okuyor dedi. Bu sefer sabah oldu diyor. Aileme dedim ki beni yola hazırlayın Medine'ye gideceğim. Eşyamı hazırladılar Medine'ye vardım. Dedim ki Orve bin Zübeyr diye bir zat var mı? Var dediler. Bana gösterir misiniz? Falan yerde dediler. Adresi aldım gittim. Baktım yaşlı bir zat pirifani Allah dostu. Dedim ki sabah akşam bir şey okuyorsunuz efendi hazretleri. Ne okuyorsunuz? Durdu. Dedi ki çok şeyler okuyorum dedi. Hangisini söyleyeyim dedi falan. Dedi yok bir şey var dedi. Ş şöyle oluyor böyle. Oluyor. Haber vermedi diyor bana. Bildirmedi. Bu sefer ben dedim ki efendim benim başıma böyle bir hal geldi. Ben sahrada gece vakti büyük gürültülere kapıldım. Sonra iblislerin arasına karıştım. Bana gösterildi. Böyle bir şey yaşadım. Bunu deyince dede evladım yani okuduğumuz çok şey var ama pe acaba şundan olabilir mi dedi. Bu, bunu söyledi. Sabah akşam ne diyorum? Amentü billahil azim Büyük Allah'a iman et. Ve kefertü bil cibdi ve tâhûti Allah'a Allah şeytana da küfrettim Putlu, küfrettim derken anavra sövdüm demek değil inkar ettim yani reddettim demek ha sizde Türkçe'de hep küfret innel kefaru, o kimseler ki küfrettiler Bunlarda zannediyor ki sövenler kafir oldular Ya adam sövmekle günahkar olur kafir olmaz o keferu demek inkar ettiler demek ama hocalar mana verirken keferu küfrettiler diyor ya Millette tabii tabi yeni halktan küfrettiler ne oldu küfredenler? Firine harih cehenneme. Cehennemin dibine kalidiyle ebedi kalacak. Ya yani adam küfretmekle ebedi kalmaz ki. O ne demek keferu? <gülüyor> Kafir oldular demek. Yani inkar etmek. Vestemsaktu bil urwati'l Allah'ın en sağlam kulpundan yapıştım. Len fisamela. O kulp asla bozulmaz. Ona tutunan asla kimse koparamaz. İslam kulpu. Sünnet-i mustakim, Ehli Sünnet vel Cemaat. Vallahu السَّمِعُونَ alim, Hakkıyla işiten Allah, her şeyi bilen Allah. Ben bu duayı dedi, sabah üç kere okurum, akşam üç kere okurum. O zat da dedi ki, desene bundandır, başka ne olacak dedi. Bak şeytanlar toplan, Baş iblis geldi. Hanginiz Zurb'e bin Zübeyri saptırabilirsiniz? Bir günah işletmek istiyor, bir günah. İşletemiyor. Birisi dedi ben hallederim. Gitti geldi. Biliyorsunuz şeytan dakikada gider gelir. Gitti geldi dedi ki: benim, benim yolum yok. yanaşamıyorum aşamıyorum." dedi. O zat da gitti duayı öğrendi. Ne kadar önemli bir mesele. 223. sayfada duaat var. Amentu tu billahil azim ve kefertu bil cibt ve tahut ve istemsaktu bil urvetil vit alam fisam laha. Vallahu semiun alim. Ya bunları okuyacağın yerde dizilerden, filmlerden, reklamlardan şeytanın maskarası oldum be adam ya. 3 defa şunu oku ne var? Ondan sonra şeytan def olsun git. Şeytan def olup gitti mi? Hastalıklar da gider. Hastalık da yapıyor bu cinler, bu şeytanlar. Kan kanserinde cinlerin parmağı var. Kanda oynuyorlar çünkü. Şeytan insanın kan damarlarında gezer diyor adetler. Bazı bedene vuran hastalıkları da sebep oluyorlar. Bu şeytanda uzaklaştıran duaları okusan vücudun da sağlam olur. Çünkü başında var yüzlerce cini şeytanı toplamışsın. Bir okumuyorsun ki. Amen tübillah dediğin yok ve adam. Bir Allah'a inandım, şeytanı küfrettim desene. Ne? İnşallah amel edersiniz. Bu dualarım kitabı bunun geçmez bunun zamanı bunu. En evvel bunu yazdım. Hala bundan konuşmadığımız dolu şey var. Bunda çok ilim var. Peki, Vehbi bin Münebbi Hazretleri ne buyurdu? Tabi'nin ulularındandır. İttakillâ aleyhâs-sübbe şeytan filâ lâni yutulmayafisir. Allah'tan kork dedi. Gizli gizli şeytana itaat ediyorsun. Ortalıkta da şeytana lanet okuyorsun dedi. Ne demek o? Kimse görmediği yerde her günah yapıyorsun. Şeytana itaat ediyorsun. Milletin olduğu yerde de Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah belasını versin bu şeytanın falan. Cık, bele yapma numara diyor yani. ha Anlıyor musun? Madem ki dışarıda lanet okuyorsun, gizli kaldığında da lanet oku. Ondan uzak ol. Hasan i Basri Hazretleri evet ne buyuruyor? İblis aleyillâne şöyle dedi. Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem bütün günahları süsledim. Günahları yaldızlı gösteriyorum, cicili boyalı falan böyle insanın günaha karşı meyli olur. Şimdi ...Hasbi hoca derdi Allah rahmet eci. Kendi hanımın derdi ...dışarıdakinden daha güzel. Hanımını Allah sana serbest etmiş. İstersen hepten çırlı çıplak olsa sen ona baksan, zevk alsan, sevap hiç günah yok hel alın. Hanımın da daha güzel ama şeytan onu ne yapmaz? Hoş göstermez. Ya balkonda dururken karşıki balkondan kadın çaması çıktı. Oradan hırsızlama bir, bir baksak şöyle kaptırsa falan ondan bir zevk alır halbuki hanımından daha çirki. Allah, Allah Komşunun tavuğu komşuya kaz gelir diyorlar ya işte o şeytan onu kaz gösteriyor. Niye? Haram yesin diye. Anladın mı? Ya diyor bizde de tavuk var, var mı? Komşunun tavuğu daha tavlı diyor ya. Ya kardeşim sen kendi tavuğunu ye. Yok bekliyor ki komşunun horozu uçsun buraya diye. Ondan sonra aldı horozu kestik. <gülüyor> Lazım biri. Komşu geldi, lan nerede dedi benim horozu? Ulan sen mi kestin, şudur, budur? Dedi Allah'ın kuşu dedi, bizim bahçeye uçtu dedi ya. <gülüyor> Ulan Allah'ın kuşu olur mu horozu be ya? Allah'ın kuşu her şey ama adam parayla aldı onu. Gökten inmedi ki aşağıya. İşte onu bekliyor yani. Kendi tavuğunu kesmez. Bekler ki bu yolunu şaşırıp da bizim bahçeye gelirse. Ben de derim ki Allah'ın kuşuydu falan. <gülüyor> Numaralara bak ya. Şeytan diyor ki günahları süsledim süsledim ama fakat au zahri bil istiğfar. Estağfurullah diye diye diyor belimi kırdılar. Şeytandan itiraf. Tamam mı? Şeytanın Google'da bir sitesi yok mu ya? Şeytan.com literafnokta.com <gülüyor> Şeytan diyor ki, Estağfurullah diye diye belimi kemiğini kırdılar diyor. Onun için estağfurullah estağfurullah. Şeytan hadis-i şerifte var. Ehlektün nase bi günahlarla batırdım ve ehlekunî bi İhsan Efendi Hocamız Allah rahmet etsin. Çok okurdu bu hadisi. Onlar da beni la ilahe illallah diyerek estağfurullah diyerek batırdılar diyor. Felemma araytü zalik. Baktım ki diyor şeytan bir kürek ileri iki kürek geri. Ben böyle bunlara bir şey yapamayacağım. Hep kazık yiyen ben oluyorum. Ne yaptım? Ehlektüm <gülüyor> bilehva. Onları ehli sünnet dışı inançlara sürükledim diyor. Ehli sünnet dışı inançlara sürükleyince ayetlerle, hadislerle sürükledim diyor. Bak bu hususta da ayet var. Şu hususta da hadis var. O nedir? Yanlış yorumlamalarla birkaç tane sapık hoca çıkıyor. Başörtmeğe yok, Kur'an'da böyle bir şey yok. Göğsünüzü örtün, fular takın. Bu nereden çıktı şimdi? Öbürü de diyor ki, bak diyor, başörtmek hakkında ittifak yok. Bu hoca da boynunuzu örtün dedi. İhtilaf çıktı diyor. Lan ne ihtilafı çıktı? Bunun ihtilafı, horozdan kurban olur diyen adamın ihtilafı muteber olur mu ya? Ama mesele o değil işte. Bir ihtilaf çıktı... Tamam, farziyet kalktı. Ne demek? Şeytan diyor ki: "Baktım ki günahlan baş edemiyorum. Adam bile la ilahe illallah diyor, sildiriyor. Bir tavrullah sildiriyor." Ben de diyor, yanlış inançlara, eli sünnet dışı fikirlere onları boğdum. Fakat ve yahsabun en Onlar kendilerinin günah yaptığını anlamadıkları için. İçki içse estavrullah diyecek. Zina yapsa estavrullah diyecek. Ama şimdi kaderi inkar ediyor. Kaderi inkar ederken de diyor ki Kur'an'da yok ve Bukhari'de yok bunu diyerek inkar ediyor kendini hidayette zannettiği için estağfurullah da demiyor şeytan dedi ki o zaman yanıma ker kaldı diyor İtikatlarını bozunca yanlış inançlara sevk ettim onlar da kendini doğru yolda sandığı için estağfurullah demediler ben de diyor yaptırdığım günahlar yani inanç günahları yanıma kar kaldı diyor ne yaptım o zaman ben de diyor öyle günahlar فَسَوَّلْتُ لَوْمْ ذُنُوبًا لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ Öyle günahları süsledim onlara ki istiğfar da etmesinler. Çünkü adam onun günah olduğunu düşünmüyor ki istiğfar etsin. Ben doğru yapıyorum diyor. ben Ne var diyor. Anladın? İşte şeytan şu anda oradan giriş yaptı. Ve yenedir? اَلَهْوَا وَالْبِدَوْ Ehli sünnet dışı reformlar. Teravih 8 rekat. Bidata bak şimdi. Uydurmaya bak şimdi. Ondan sonra. Ve efendim kaza namazı yok neymiş kaçtı kaçtı tamam kaza namazına lüzum yok hayır kadın namaz kılar falan Cık, öyle bir şeyler ki dinde imanda yeri yok ama ben doğru fetva veriyorum diyor yaptığının günah olduğunda düşünmüyor dinleyende bu hocadır profesördür diye dinliyor bu sefer istiğfar etmiyor pekiye feyraune tevbe tevbe adam günah işlediğini bilmiyorsa hiç tevbe etme lüzumunu hisseder mi işte şeytan burada ben başarılı oldum diyor. Onun için biz en azından günahı günah biliyoruz. Bu sohbetlere devam edenler, bizi takip edenler en azından helalı haramı bilir. En azından ehl-i sünnet itikadını bilir. Doğruyu yanlışı bilir. Evet her doğruyu yapamasa da, her yanlıştan kaçamasa da en azından yanlış yaptığımı estağfurullah demeyi bilir. En azından bu günahtır demeyi bilir. Ama Reformistleri, bitatçileri, mezhepsizleri takip edenler günahı sevap, helalı haram, haramı helal bilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları için oradaki büyük tehlike istiğfar etmeyi bile düşünemez. Çünkü onu günah bilmez. Şimdi bir kadın hayız halinde namaz kıldı. Ne kadar kapalı kadınlar şu anda hayız halinde oruç tuttular bu ramaza. Bu sapık hocaların yüzünde. Ve namaz kıldılar. Şimdi o kadınlar istiğfar eder mi? Niye etmez? Hoca dedi diyor. Onun için sıkıntı buradadır. Ben de onlara öyle günahlar yaptırıyorum ki diyor estağfurullah demeye yok. Çünkü diyor ki ben sevap yapıyorum diyor bir de. Niye hoca dedi diyor. İşte şeytan büyük bir belayla karşı karşıyayız. Allah bizi muhafaza eylesin. Abi. Dualarım kitabındaki şeylere sarılın. İnşallah rahman Şimdi kısaca dua yapacağım. Amin. Subhane rabbiyle aleyhile alev ve elhamdülillah. Seyyidül Murselin Muhammedin ve Sâhab-ı Kiram Allah menna celgal Amin. Ene aûzü bike minen nar. Allah menna celgal. vel cennet. Ve aûzü bike min vel Allah menna celgal Ve ma karaba ileh min kavli ve amali. Naûzü bike minen Ve ma karaba ileh min kavli ve amali. Amin Allah menna celgal bi hayr Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Naûzü Muhammed sallallahu aleyhi وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا Amin Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi, el habibil alil kadri, el azimil cahil ve ala aliyo sahbim. Amin.